وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ Kafirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bununla beraber müşrikler senden İyilikten önce azabı acele istiyorlar. Halbuki onlardan önce kendileri gibi kavimlere doğrusu nice ibret verici cezalar gelip geçti. Ve şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlar için elbette mağfiret sahibidir. Yine şüphesiz ki Rabbin elbette azabı şiddetli olandır. <gülüyor> edenler diyor ki ona Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize indirilmeli değil miydi? Ey Resulüm sen ancak Allah'ın azabı ile bir korkutucusun ve her kavmin bir yol göstereni vardır. Allah'u ya'lem mâ tehmil kullun fe ve mâ tegidul arham ve mâ tezdadih Allah her dişinin neye gebe kalacağını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi ziyade edeceğini bilir. Çünkü onun katında her şey kader olarak yazılı bir ölçü iledir. Âlimul gaybi ve şehadetil görünmeyeni de, görüneni de hakkıyla bilendir. Kebir pek büyüktür. Muteal her şeyden yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran kimse ve geceleyin gizlenenle gündüz vakti yürüyen kimse onun ilminde birdir. Lahumu'akibatin min beyyedihi ve min halfihi yahfazun yahfazunhu min amrihi. İnne Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru o kimseyi önünden ve arkasından takip eden melekler vardır Allah'ın emriyle onu korurlar Kendilerinde olan iyi hali değiştirmedikçe şüphesiz ki Allah bir kavme olan nimetini değiştirmez. Fakat Allah bir kavme kendi isyanları yüzünden kötülük dilediği zaman artık onu geri çevirecek kimse yoktur. Onlar için ondan başka bir dost da yoktur. <gülüyor> size korku ve ümit içinde şimşeyi gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur ve <gülüyor> ve ve rad gök gürültüsü ona hamd ile tesbih ederken melekler de onun korkusundan yine onu tesbih ederler. Hem o yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Böyleyken onlar hala Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o düşmanlarına karşı azabı pek şiddetli olandır. Lahu da'watu'l-haqq min du'nihi, la illa wa ma huwa wa ma du'a. Hak dua ve davet ancak onadır. Ondan başka kendilerine dua etmekte oldukları şeyler putlar ise kendilerine hiçbir şekilde cevap veremezler. Onlar ancak ağzına erişsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki elini suya doğru açmakla o su onun ihtiyacını anlayıp da ona ulaşıcı değildir. Kafirlerin kendi putlarına olan duası da böyle sapıklık içinde kalmaktan başka bir şey değildir. Ve lillâhi yazcudu men fîs vel-arzi tavvahum ve karhâ ve zilaluhum. göklerde ve yerde bulunan kimseler ve onların gölgeleri sabah akşam bir kısmı isteyerek bir kısmı da istemeyerek de olsa Allah'a secde eder. vel ardı kul min لا يمدكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله سوكاء خلقوك خلقه فتشابه, فتشابه الخلق عليهم de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. Hem de ki, öyle ise onu bırakıp da kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip olmayan bir takım dostlar mı edindiniz? Hem yine de ki, kör olan ile gören kafir olanla iman eden bir olur mu? Yahut karanlıklarla nur bir midir? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar kırdılar da kendilerince bu yaratma Allah'ın yaratmasıyla birbirine benzer mi oldu? Peki her şeyi hakkıyla yaratan Allah'tır ve o vahid bir olandır. Kahar her şeye kudretiyle mutlak galit olandır. Anzal min al-sama ila an fasalat audiyatu b qadarina fahtmalesseyl zabad murabiya, w min ma yuqidun alayhi İman ile kufrun mukayesesi şuna benzer Allah gökten bir su indirdi de... ...vadiler kendi miktarlarınca aktı. Sen de... ...üste çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet veya... ...bir eşya yapmak için... ...ateşte üzerini körüklemekte oldukları şeyler... ...madenlerden de... ...buna benzer bir köpük meydana gelir. İşte Allah... ...hak ile batıla böyle misal getirir. Ama köpeğe gelince... Böylece o yok olarak gider. Batıl böyledir. Halbuki insanlara fayda veren şeyler ise artık o yerde sabit olarak kalır. Hak da buna benzer. İşte Allah böyle misaller getirir. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> الارض emrine icabet edenlere Yaptıklarının daha güzeli olan bir karşılık cennet vardır. Ona icabet etmeyenler ise eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten kendisinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu elbette feda ederlerdi. İşte onlara hesabın kötüsü vardır ve varacakları yer cehennemdir. O ise ne kötü yataktır...